Rahim ve Şeytanı Racim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve naûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâtı amâlinâ Men yehdihillahu fe lâ ve men yudlil fe lâ Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü en Muhammeden abdühû ve resûlüh <gülüyor> Ennâbât fe inne hadis kitab Allah, ve hayral hedî hedî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-i umri muhtesetetha ve kulli muhtesetin bid'a ve kulli bid'atin zalale ve kulli zalaletin fînner Allah azze ve celle Zariyat suresinin 56. ayetinde Ben cinleri ve insanları ancak bana kul kesinler diye yarattım buyurmuştur. Nahil suresinin 36. ayetinde Andolsun ki biz her ümmete yalnız Allah'a ibadet edin ve taguptan sakının diye tebliğ etmesi için bir rasul, bir elçi gönderdik. Buyurmuştur. İsra suresinin 23. ayetinde Rabbin yalnız kendisine ibadet etmenizi, ana babaya güzellikle muamelede bulunmanızı emretti. Buyurulur. Ve yine Nisa suresi 36. ayetinde de Allah'a ibadet edin ve ona Hiçbir şeyi ortak koşmaya durulmuştur. Allah Azze ve Celle'ye yalnız Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek la ilahe illallah kelime tevhidinin içeriğidir. İbadeti yalnızca Allah Azze ve Celle'ye has kılmak. Dolayısıyla bunu gerçekleştirmek ibadet kelimesinin şumulüne nelerin girdiğini ilah kelimesinin ne anlamlara geldiğini de bilmeyi gerektiriyor. Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmak, Allah iki tanedir demekle değildir sadece. Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir sıfatını başka herhangi bir mahlukada vermek Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmak demektir ve la ilah illallah kelimesi tevhidini iptal eder. Allah Azze ve Celle bu ayetlerde görüldüğü gibi göndermiş olduğu bütün peygamberleri Karşılaştıkları toplumlarla, karşılaştıkları kavimlerle bu tebliğde bulunmasını, yalnız Allah'a kulluk edin demelerini emretmiştir. Peygamber aleyhisselatü vesselam, ben insanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar harp etmekle, savaşmakla emrolundum. Bunu söyledikleri zaman canlarını, mallarını benden korumuş olurlar. Bu söz hakkındaki samimiyetleri ise, yani kalplerine düşen şey ise Allah'a aittir. Biz kimsenin kalbini yarmakla mükellef değiliz. Şimdi, La ilahe illallah sözü, yani insanı söylediği takdirde cennete sokan bu La ilahe illallah sözü, muhakkak ki bir takım müte lazımları olan, gerektirdiği bazı şeyler olan bir sözdür. Yani bir kimse sadece bu sözü, bu cümleyi telaffuz etmekle cennetlik olamaz. Bir kimse mesela e, konuyu daha anlamak, daha iyi anlamak için şöyle bir örnek verelim. La ilahe illallah dese, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur dese ve Kur'an-ı Kerim'den bir ayet inkar etse o kimse cennete giremez. Doğru mu? Evet. Çünkü Allah'ın ayetlerinden birisini inkar etmekle La ilahe illallah sözünü iptal etmiş oldu. İman dediğimiz şey de yani e, tevhid İman zemini üzerine kurulması gerekir. Yani e, tevhidin zıttı şirktir dedik. Yani Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmak. Şirk her zaman Allah'ın varlığını da beraberinde getirir. Bunu kabullenmeyi de beraberinde getirir. Yani Allah'ı inkar eden bir kimse Allah'a şirk koşamaz. Allah'ı inkar eden kafir olur. Kafir başka bir tanımdadır. Müşrik başka bir tanımdadır. Müşrik Allah'ın varlığını kabul eden ve onun herhangi bir sıfatına ona ortak koşan kimse demektir. Allah Azze ve Celle hem kafirin hem de müşri'in ebedi olarak cennete giremeyeceğini, onun yerinin ateş olduğunu beyan ediyor. Bizlerin o halde Allah'a iman eden kimseler olarak en çok sakınmamız gereken şey şirk. Bu anlam çıkıyor buradan. Yani bir insanın İman etmesi kolaydır. Yani hiç kimse Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar edemez. Ateistler bile inkar edemiyor. İsmini değiştiriyor. Mesela e, doğa, tabiat güçleri diyor. Ama e, her şeyi yaratan gücü, Rabbim varlığını inkar edemiyor. Başka bir şeylere bağlıyor bunu. İşte güneştir Rabbim diyor veya e, doğa gücüdür diyor. Yıldızlardır diyor. Ama o ilahi kudreti inkar edemiyor değil mi? başka bir isim altında bir Rabbin varlığını kabul etmek zorunda kalıyor. Çünkü insanların fıtratı Allah'ı inkar etmeye müsait değildir. Yani her insan mutlaka Allah'ın varlığını yüzde yüz kabul edebilecek yapıdadır. Allah Azze ve Celle e, bunu yeterli görmemiştir. Peygamberlerini göndermiştir. İnsanların kurtuluşu için eee Allah'ın varlığını kabul etmek yeterli değil. Ona hiçbir şey ortak koşmamaları emrediliyor. Yani Allah'ı Rab olarak kabul etmek demek yaratan Allah'tır, yaşatan Allah'tır. Rızkımızı veren, öldüren, dirilten ve kainatı idaresi altında tutan Allah Azze ve Celle'dir. Bir kimse bütün bunlar böylece kabul etse Allah'tan başka yaratıcı yoktur dese, Allah'tan başka rızık verici yoktur dese, Allah'tan başka yaşatan, öldüren, hayat veren yoktur dese, bunları söylemesine rağmen, bunları kabullenmesine rağmen, ibadet çeşitlerinden herhangi birisini Allah'tan başkasına yönlendirdiği takdirde o kimse şirkten kurtulamaz. İşte bu ilah kelimesi burada anlamıyla önem arz ediyor. İlah, kendisinden korkulan, kendisine tazim edilen, saygı gösterilen, sevilen kimse demektir. Ve ibadetin kendisine yönlendirildiği kimse demektir. Sevginde, nefretinde, korkunda, bunlarda e, müstakil değilsin demek ki. Severken Allah için sevecek, Allah'ın sevdiği şeyleri sevecek, Allah'ın sevmediği şeylerden de nefret edeceksin. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki sahabeler bunu böylece kabul edip hayatlarına geçirmişlerdi. Onların Allah Azze ve Celle'ye olan sevgileri, peygamberine olan sevgileri, onlara olan imanları icabında kendilerini babalarıyla, kardeşleriyle karşı karşıya getirmişti savaşlarda. Bir Ebu Ubeyde bin El Cerrah radıyallahu anh, babasının kellesini almıştı ve Allah Resulü'ne savaş sonrasında getirmiş demişti ki Ey Allah'ın Resulü işte bu bir müşrikin kellesidir demişti kendi babasının kellesini. Bir Ebu Huzeyfe radıyallahu anh babası bir savaş esnasında öldürülmüş ayaklarından sürüklenerek götürülüyor. O esnada gözleri yaşarıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki ona ne oldu topukların üzerinde dinden geri mi dönüyorsun? Diyor. Ebu Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki hayır ey Allah'ın Resulü üzülmemin sebebi şu ki babamda güzel bir takım hasletler vardı. Ben bu güzel hasletlerinin bir gün onun Müslüman olmasına vesile olacağını ümit ediyordum. Artık bu ümidim de kalmadı. Şimdi gözlerimin yaşarması bu sebepledir diyordu. İşte sevgiyi Allah için düşmanlığı Allah için bilmek imanın bu kaidesi. Onlar da bu şekilde kemaliyle mevcut idi. İsterse babaları, isterse evlatları olsun. bir anda işte bu iman onları bir kenara ittiri vermişti bunlara, bu sahabelere. Ve Allah azze ve celle işte o sahabeleri ölüyor eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi im iman ederlerse elbette hidayet bulurlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Sahabeler gibi iman etmek, sahabeler gibi teslim olmak işte Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği şeydir ve o seçilmiş sahabeleri Allah'ın peygamberi için seçtiği o sahabelere örneklik olman vasfını kazandıran şey budur. Teslimiyetleri, imanları. İman dediğimiz şey Beraberinde amelin, ameli de mutlaka getirmeli. Yani e, bizim mesela şurada bir musafa, bu Allah'ın kitabıdır, evet bu Kur'an-ı Kerim'dir diye iman etmek ayrı bir şeydir. Yani Allah'ın bizden istediği evet bu Allah'ın kitabıdır demek değil. Bunu dille e, söyleyip bundan mücerret bir halde bırakmak değil. Onun içeriğindekileri kabul etmek... Ve içeriğiyle amel etmek. Peygamber'e iman demek. Evet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın peygamberidir. Allah'ın rasuldür demekten ibaret değildir peygambere iman. Peygamber'in getirdiği şeyleri tasdiklemek beraberinde olmalı. Getirdiği şeyleri tasdiklemek. Bu tasdiki de amelleriyle göstermek. Ona ittiba etmek. İşte de ki ey Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın ayeti bu manayı da ifade eder. Sevgi Allah için birleştirildi. Bir şeyi severken Allah için sevmek. Bir şeyden de nefret ederken Allah için nefret etmek. Dolayısıyla bir kimse Allah'ın sevmediği bir şeyi sevemez. Allah'ın sevilmemesini emrettiği bir şeye karşı sevgi beslerse, işte bu sevgi konusunda, bu uluhiyet vasıflarından birisinde Allah Azze ve Celle'ye zıt düşmüştür. Çelişmektedir. O da çirke mi girer o zaman? Tabii. Allah'ın sevilmemesini emret. Mesela şeytanın düşman edinmemizi emrediyor Allah Azze ve Celle. Şeytanı bakın. En la ta'budu şeytan. Ben sizden ahit almadım mı? Şeytana kulluk etmeyin. Şeytana ibadet etmeyin diye. Şeytan, şeytana insan nasıl ibadet eder? Tutup da herhalde şeytanın bir putunu dikerek, şeytanın bir temsilini çizerek onun karşısında secde etmez değil mi? Evet. Şeytana ibadet dediği Allah Azze ve Celle'nin burada, Allah'ın emrini bir kenara bırakıp şeytanın sevdiği şeyleri yerine getirmek. Allah'ın sevmediği şeyleri yerine getirmek. Onları işlemek. Allah'ın yasaklarına aldırmamak. Şeytana kulluk bu. Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği yola değil, şeytanın gösterdiği yola. Veyahut diğer bir ayette Hevasını ilah edineni, şahsi arzularını, isteklerini ilah edineni gördün mü? Buyruluyor. Hevaya İlah diyor bakın Allah Azze ve Celle. Allah'tan gayrı başka bir ilahtır heva. Az önce şeytandı. Ayetteki. Burada da ilahtan, şeyden, hevadan bahsediliyor. Demek ki şeytan ilah edinilebiliyor. Kişinin hevası, şahsi arzuları, duyguları, şehveti. Artık bu hevayı bunlarla doldurabilirsiniz. İlah edinilebiliyormuş. Yani hiç kimse... Şeytanın yoluna tuttuğunda şeytan da Allah'tır demez bakın. Veya hevasına benim hevam da Allah'tır demez. Ama Allah Azze ve Celle bunların yolunda gidildiği zaman, bunlara uygun şekilde hareket edildiği zaman onlara ilah diyor bakın. Halbuki biz ne diyoruz? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Bu sözü söyledikten sonra hala şeytanın beğendiği şeyleri, Allah'ın sevmediği şeyleri yapmaya devam ediyorsak bu söz ile çelişiyoruz. Hevaya uymaya devam ediyorsak Allah ile çelişiyoruz. Peygamberine muhalefet ediyorsak Allah'ı sevdiğimiz iddiası da boşa çıkıyor. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. İşte Allah'ı sevdiğini iddia eden mutlaka peygambere ittiba etmek zorundadır. Allah Azze ve Celle'nin veyahut Resulü ve Vesselam'ın herhangi bir yasağı ile muhatap olduğumuzda, bir hadis kitabında bunu böyle bir yasak okuduğumuzda veya Allah Azze ve Celle'nin kitabından böyle bir yasakla veyahut bir emirle karşılaştığımızda mesela resim, fotoğraf, heykel, timsal bu tür şeyler yasaklanmıştır. Allah Azze ve Celle'nin ee, müthiş bir azap edeceğini söylüyor bunları yapanlara. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nerede suret görürseniz onları yok edin buyuruyor. Bakın bir yasak söz konusu. Ama işte bu benim e, gençlik hatıramdı, çocukluk hatıramdı bu da durması lazım gibi bir zihniyetle düşünürsek bakın ne oluyor? Hani Allah Azze ve Celle'yi seviyorduk biz? Hani peygamberini seviyorduk? Bakın o resme karşı olan sevgimiz, o yasaklanmış şeye karşı olan sevgimiz Allah'ın sevgisinin önüne geçiyor. Peygambere olan sevgimizin önüne geçiyor. Seven sevdiğine itaat edendir. Eğer biz Allah'ı seviyorsak, nefsimizin zıttına da gitse, zoruna da gitse veya toplumun genel kabullerinin yani gelineklerinin adetlerinin zoruna da gitse bunların dışına çıkmayı da gerektirse... Biz Allah için ona katlanmak mecburiyetindeyiz. İşte iman dediğimiz şey bize bunu yüklüyor. İstesek de istemesek de. Her her mahluk isteyerek veya istemeyerek Allah Azze ve Celle'ye itaat halindedir. Tav'an an kerhan diyor ya Allah Azze ve Celle ayetinde İsteyerek veya istemeyerek boyun eğmektedirler. Bizler Allah Azze ve Celle'nin Tasarrufları karşısında biz zaten e, aciziz. Allah'ın kudretinin dışına çıkamayız bizler. Onun sınırlarının dışına çıkamayız. Onun yarattığı sınırlarının dışına çıkamayız. Ama Allah Azze ve Celle bize bir mesuliyet sahası bırakmıştır. İşte Ahzab suresi 72. ayetindeki biz emaneti dağlara göklere arz ettik. Bunu insan yüklendi ifadesi yani bu emaneti insanın yüklenmiş olması bunu getiriyor. Dağlar mesul değil, gökler mesul değil, hayvanlar mesul değil. Ama insan mesul burada bakın. Allah'ın emirlerini hakim kılmak, yasaklarını da e, işlenmez hale getirmek. Yani Allah'ın emirlerini ve yasaklarını hakim hale getirmek insanın yüklendiği emanettir. Normalde dedik ya bak, Allah Azze ve Celle'nin yarattığı takdiri biz aşamayız. İsteyerek veya istemeyerek biz bir itaat halindeyiz. Mesela Allah Azze ve Celle bizleri belli bir kabiliyette yaratmıştır. Biz Allah'ın o yarattığı düzene uygun hareket etmek zorundayız. Bunun dışına çıkamıyoruz. Mesela kuşlar uçar, biz uçamayız. Biz bu sınırı aşamayız. Böyle bir itaat, yani biz bilinçsiz bir itaat halindeyiz. Hayvanlar bilinçsiz bir itaat halinde. Gökler, dağlar, bulutlar bilinçsiz bir itaat halinde Allah'ın e, emirlerini yerine getirmekteler. Ama Allah Azze ve Celle bizden bilinçli olarak yaptığımız şeyleri istiyor bakın. Bir günahı sen bilincinle işlersin veyahut bir hayrı bilincinle işlersin. Bu yüzden mesulüz. Muhakeme vermiştir Allah Azze ve Celle bizlere. Başka şeylere vermediği yeteneğe vermiştir. Bu yüzden mesulüs Allah Azze ve Celle'nin cinleri ve insanları ancak sadece bana kulluk etsinler diye yarattım buyurması işte e, Ahzab suresindeki emaneti yüklenme meselesiyle doğrudan alakalıdır. Cinler mesuldür, insanlar mesuldür. Yalnız Allah'a kulluk etmekle. Dönüyoruz, hadis-i şerifte buyuruyor ki Altının kulu Helak olsun. Gümüşün kulu helak olsun. Güzel, şatafatlı elbisenin kulu helak olsun. Midesinin kulu helak olsun. Kadının kulu helak olsun. Demek ki insan altına, paraya, mala, mülke, elbiseye, şehvetine, midesine, kadına bunlara kulluk edebiliyor. Bunları bakın normalde bir insanın e, Altın edinmesi, gümüş edinmesi, güzel elbise edinmesi, evlenmesi, yemek yemesi. Bunlar nedir yani? Bunlar haram mıdır? Yasak değildir bakın bunlar. Ama bunların kulu olmaktan bahsediyor Allah Azze ve Celle. İnsan bunların nasıl kulu olur? Bunlara nasıl ibadet eder? Nasıl ibadet eder bak? Allah Azze ve Celle senin helalinden yiyip haramdan uzak durmanı, helalinden yiyip helalinden içmeni Haramlardan da uzak durmanı emrediyor. Helalinden yersen Allah'a kul oluyorsun. Haramdan yersen şeytana, hevana veyahut o mallın, o maddenin bizzat kendisine kul oluyorsun. Evlenecek misin? Şehvetini mi gidereceksin? Nikah yolunu meşru kılmış sana, nikah ile yaparsan bunu Allah'a kul oluyorsun. Gayrı meşru yoldan yaparsan Allah'tan başka bir şeye kul oluyorsun. Elbise mi giyeceksin? Haramlık, helallik burada da söz konusu bakın. İşte kulluğu, yani ibadeti, insanları ve cinleri yalnız bana kulluk etsinler diye, bana ibadet etsinler diye yarattım buyurması Allah Hazreti'yle bizim hayatımızın her alanını kuşatacak bir ibare. İbadeti sadece namaza, zekata, orca hacca tahsis edenler bu ayetten gafildirler. İbadet, Dolayısıyla bu saydığımız şeylerle sınırlı değil, söylediğimiz ayet ve hadislerin gösterdiği gibi insanın her fiilini de içeri alabiliyor. İnsan düşündüğü zaman düşünmesiyle bir ibadeti yerine getirebilir ama bu ibadeti Allah'a mı yapıyor, Allah'tan gayrına mı yapıyor? İnsan konuştuğu zaman konuşmasıyla ibadet eder ama bu ibadeti Allah'a mıdır, Allah'tan başkasına mıdır? Mesela insan konuşur, Allah'ı zikreder. Konuşur, tebliğ yapar. Konuşur, ezan okur. Konuşur, Kur'an okur. İlimden bir bab okur. Hadisler okur. Vaaz-ı nasihatte bulunur. Bunlarla, bu konuşmalarıyla, bu sözleriyle Allah Azze ve Celle'ye kulluk eder. Diğer taraftan, fuzuli şeyler konuşur. Müstehcen şeyler konuşur. elfazı küfür sözler konuşur. İsyan içeren sözler konuşur. Bu sözleriyle de Allah'tan gayrısına kulluk tehlikesiyle baş başa'dır. İşte La ilahe illallah sözü demek ki bu kadar basit bir söz değilmiş. Peki hocam, e, peygamber efendim salatam, La ilaha illallah deyince kadar ben emir oldum diye Ben diyor. Orada bize ne çıkıyor peygamber efendimiz sadece ona mı geliyor? Ümmeti adına. Yani ben kılıyorum. Şimdi burada ben yani. demesi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın orada ben demesi geçmiş peygamberlere nazarandır. Mesela e, Nuh Aleyhisselam başka bir şeyle emrolmuş olabilir. Müslüman Aleyhisselam e, diğerlerinden ayrı olarak başka bir şeyle olmuş olabilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada e, ben derken ümmetiyle birlikte toplam bu ifadeyi kullanıyor. Tabi ümmeti de dahil buna. Mesela kendisine ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nedir bakın. Bu ümmet için örnektir değil mi? Uyulması gereken bir örnektir. Allah'a ve ahirete e, iman edenler için en güzel örnektir. Uyulması gereken usve hasenedir diyor bak Ahzab 21'de. Şimdi e, düşünün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün e, abdest bozuyor. Hemen kendisine su getiriyorlar. Bu ne diyor? Abdest alacaksınız diye düşündüm diyor. Ben diyor ancak namaz kılmak için abdest almakla emrolundum diyor. Yani o peygamber emrolundu, bizi bağlamaz diyemeyiz burada bak. Çünkü peygamber aleyhissalatü vesam'ın her fiili bizler için bir numune imtisaldır. Allah azze ve celle kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir buyuruyor. Ve ona kendisine vah yolundan başka bir şeyin konuşmadığı, güvencesi verilmiştir. Onun söylediklerinin vahiy olduğu Allah Azze ve Celle tarafından desteklendiği belirtilmiştir. Ve bizim ona e, gözü kapalı bir şekilde tabiri caizse, teslim olmamız uymamız, onun bildirdiği şeriata teslim olmamız emredilmiştir. Sürekli abdestli gezmek şart değil. O ha, farz değil. Hayır, hayır. Tabii. Şimdi e, sürekli abdest meselesinde ee, sürekli abdestli gezmek bir farz değil. Ama bir kimse sürekli abdestli gezerse de abdesti muhafaza ederse yani bu da faziletli bir şeydir. Buna dair teşvikte gelmiştir. Ma sünnet dediiz sonuçta. Değil. Sünnet. Sünnete giriyor mu İş Tabii o, şimdi şey şöyle. Hadiste öyle farklı bir hadis söyledin o yüzden dedim ben. Emrolunmadım diyor. Şey, ben sadece namaz kılmak için abdest almakla emrolunup. Yani emir babında böyle ama diğer taraftan mesela başka, e, başka hadislerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli abdestli olmadığı ama e, abdesti muhafaza etmenin de müminin hasretlerinden olduğu, imandan olduğunu da beyan ediyor. Ha. Ama bu farz boyutunda değilmiş e, demek Evet, i̇bn Mesud radiyallahu anh şöyle diyor. Üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mührü bulunan vasiyetini görmek isteyen şu ayeti okusun. Yani bir kimse Allah Resulü'nün e, mühürlenmiş vasiyetini görmek isteyen, yani e, bu söyleyeceği sözü, kastettiği manayı pekiştirmek için kullandığı bir ifade mesulun. Şu ayeti okusun diyor ve En'am suresi 151. ayetini okuyor. De ki, gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını söyleyeyim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin ve devam ediyor ayet. işte şu emrettiğim yol benim dost doğru yolumdur. Buhar ve Müslim rivayet ediyorlar bunu. Diğer bir rivayetinde bu hadisin diğer bir tarihinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri arasında yere bir çizgi çizdi dost dost doğru bir çizgi çizdi sonra bu çizginin Kenarlarına da sağına da soluna da birer çizgi çizmeye başladı. Ondan sonra bu ayeti okudu. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Siz bu yola uyun. Yollara uymayın. Başka yollara uymayın. Sizi saptırmasın. Benim dost doğru yolum budur. Şimdi sağında ve solunda bulunan bu yolların her birinde şeytan vardır. Ve kendisine uyanları uyacakları cehenneme davet eder diyor. Allah Azze ve Celle gönderdiği Resulüyle bize bir sıratımızda Mustakim tayin etmiştir? Orta yolu tayin etmiştir. Bu sağdaki ve soldaki fırkalara baktığımız zaman, yani zaman içerisinde 73 fırka olarak da diğer bir hadiste belirtilen bu fırkalara baktığımız zaman, birisi sağa gitmiş, ifrata sapmış, birisi sola gitmiş, tefrite sapmış, yavrum kimisi iman mevzusunda, kimisi akide mevzusunda, tevhid mevzusunda, değişik değişik meselelerde, kader mevzusunda mesela ya sağa ya sola sapmışlar. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizleri dosdoğru sıratı müstakim üzere bırakmıştır. Dolayısıyla biz eğer bu sıratı müstakim üzere olmak istiyorsak, sağa ve sola sapan bu yollara dahil olmak istemiyorsak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o seçkin ashabına, Allah hepsinden razı olsun onların, o seçkin ashabına neleri tavsiye etmiş, neleri öğretmiş ve bu sahabeler e, hangi yolu iltizam etmişler, ayrılmadan devam etmişler ise o yolu muhafaza etmek düşüyor bize. Sahabeden sonraki nesillere baktığımız zaman, tabiinden sonraki nesillere baktığımız zaman değişik gruplar baş göstermeye başlamış. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sahih, tertemiz hadislerini çeşitli tevhillerle ya inkar etmişler, ya yorumlara giderek işlevsiz bırakmışlar, tahrif etmişler, iptal etmişler. E, Allah ve Resul'ün yapmadığı yorumları yapmışlar e, ve gereken imanı yerinden saptırmışlar. Kurtulmak mı istiyor? Sahabe gibi iman et. Yola çık. Sen doğruyu öğren. Eğri olan yolları teker teker öğrenmekle uğraşmak uğraşmana, böyle vakit kaybetmene gerek yok. O bir tane sırat-ı mustakimi öğrenmeye gayret etmek lazım. Sırat-ı mustakimi de başka yerlerde değil, sahabede arayacaksın. Allah temize çekmiş onları. Peygamberi temize çekmiş onları. İki tane garantisi var bakın. Onlar Allah Azze ve Celle'nin kitabını ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın temiz sünnetini anlamada birer rehberdir kendilerinden sonrakilere. En güzel anlayan, en güzel yaşayan onlar olmuştur. Sırat-ı en güzel muhafaza eden onlar olmuştur. Bakıyorsun, fırkalar çıkmış, mezhepler çıkmış, tarikatlar çıkmış. Eğer sen bu Sırat-ı bu tarikatlarda, bu mezheplerde ararsan, bir kere yolu baştan kaybetmiş olursun. Ondan sonra yani bu yollardan arayarak başlayan insanlar bu sefer sahabeyi yanlış bulmaya başlar. Mecbur bulacak. Mecbur yanlış bulacak. Allah'ın ayetlerini, peygamberin hadislerini ters görecek. Bu sefer tevil yollarına başvurmak zorunda hissedecek kendisini. Kendisine Allah ve Resulünden bir nas ulaştığı zaman diyecek ki evet öyle ama e, bu ayet hadisi biz anlayamayız. Büyüklerimiz daha iyi anlar. Ben şimdi e, çıkaramadım bunu der. Ama büyüklerimiz bilir. Büyüklerimiz yanlış yapmadı ya der. Halbuki böyle düşünmemesi lazım. Şunu demesi lazım. Sahabeler nasıl anlamış? O doğru yolda olduklarına ait ve hadisle şahitlik edilen sahabeler nasıl anlamış? Herhalde e sonra yaşayan insanlar ister şeyh de bunun adına ister evliya de ne dersen de sahabelerden daha üstün olamaz. Allah ve Resulü tarafından temize çekilmiş onlar çünkü. Ama sen eee şeyhine vehhut mezhep imamına Allah ve Resulü'nden işte garantilenmiştir diyemezsin ona. Ama bakın sahabeler garantilenmiş. Sahabe yanlışla değildir. Ama sonrakilerin yanlışla olup olmadığı bilinmez. Bilemezsin, kesin olarak tayin edemezsin. Ama sahabe temize çekilmiş arkadaş. Sahabe derken eh, Ahmet, Mehmet diye ayırmıyoruz bakın. Toplu olarak sahabeleri kastediyoruz. O sahabe topluluğunu kastediyoruz. Olabilir, tek tük hatalar sadır olmuş olabilir bazı sahabelerde. Ama icma ettikleri şey, Allah bu benim ümmetimi, benim ashabımı sapıklık üzerinde birleştirmez buyurur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ama bu garantiyi sahabeden sonraki bir nesil için söylemiyor bak. Mesela Hanefiler sapıklık üzerinde birleşmez demiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kadiriler sapıklık üzerinde birleşmez demiyor. Sahabelerim sapıklık üzerinde, ümmetim sapıklık üzerinde birleşmez diyor. Evet. Tevhid konusuna dönecek olursak Muaz bin Cebel radıyallahu gelen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bindiği bineğin terkisinde bulunuyordum diyor. Bana dedi ki, ey Muaz Allah'ın kulları üzerindeki ve kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? diye sordu. <gülüyor> Dedim ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Bunun üzerine Allah Resulü ve vesselam Allah'ın kulları üzerindeki hakkı Yalnız O'na ibadet etmeleri ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan kullarına azap etmemesidir. Demek ki Allah'ın azabından sakınıyorsak, bundan kaçınıyorsak, şirkin ufağından da büyüğünden de açığından da gizlisinden de sakınmak için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Kesinlikle şirkten emin olmak diye bir şey söz konusu değil. Her an şirkete düşebilir insan. Peygamber Efendimiz ümmetini, asabını bu yüzden şirkten şiddetle sakındırmış. Karanlık bir gecede siyah bir karıncanın siyah bir kaya üzerindeki adımından daha gizlidir diyerek şirkin ne kadar tehlikeli ve ne kadar gizli olabileceğini beyan etmiştir. Devam edelim hadise. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, bunu herkese müjdeleyeyim mi? Buyurdu ki hayır müjdeleme sonra buna güvenirler ve salih amelleri terk ederler. Evet. Tevhid kişiyi azaptan kurtarır. Azaptan koruyan şey işte bu tevhiddir. Cinlerin ve insanların yaratılış gayesidir. Yalnızca Allah'a kulluk etmekle gerçekleştirilir. İbadet yani kulluk bir olan, eşi ve ortağı bulunmayan Allah'ın varlığını sığınılacak yegani merci olduğunu, Allah'tan başka sığınılacak hiçbir şey olmadığını ve mutlak hakimiyetin yalnız onun olduğunu ifade eden tevhidin kendisidir. İbadetin en başında işte bu tevhid gelir. Bahsettiğimiz, okuduğumuz bu ayet ve hadisler İbadeti hep tevhid olarak açıklamaktadır. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar rasuller ve insanlar arasındaki mücadele her zaman için tevhid ve şirk mücadelesi olmuştur. Tevhidi bu manada anlayıp bunun gerektirdiği şekilde amel etmeyen bir kimse yani la ilahe illallah sözünün gerektirdiği amelleri işlemeyen, yerine getirmeyen kimse Yaratılışın gayesi olan ibadet vazifesini yerine getirmemiştir. İbadeti terk etmiştir. Kafirun suresinin 4-5. ayetlerinde beyan edildiği gibi Ben sizin ibadet ettiğinize ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz buyuruluyor. Bütün rasuller, bütün Peygamberler Kavimlerini yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şey ortak koşmamaya ve tağutları reddetmeye davet etmek için gönderilmişlerdir. Tağut, az önce Nahil Suresi 36. ayetinde okuduğumuz tağut, Allah'a kulluktan alıkoyan her şey demektir. Bakın buna da kulluk etmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Allah'a kulluktan engelleyen. Allah'a ibadete mani olan her şeyin adı tağuttur. Buna şeytan dersin, cin dersin veyahut cinden başka insanlardan da olur. Bir devlet yöneticisi olur. Yerine göre anne, baba, arkadaş artık Allah'a kulluktan kim alıkoyuyorsa, kim engelliyorsa canlı ya da cansız o tağut olabilir. İlah, ilah ise kendisine ibadet edilen her şeydir. Aradaki farkı ayırt dedim. Tağut, Allah'a ibadetten alıkoyan her şey. İlah, kendisine kulluk edilen her şey. Bir e, Kendisine tapılan tapınılan bir şey hem ilah hem tağut olabilir. Mesela şeytan. Şeytan hem Allah yolundan alıkoyar hem de ona ibadet edilmek suretiyle ilah edililebilir. Yani tağutu ilah edinmek söz konusu olabilir. Ama her ilah tağut değildir. Mesela İsa Aleyhisselam ilah edinilmiştir. Allah'ın oğlu denilmiştir ona ibadetin ibadet ona yönlendirilir olmuştur. Ama İsa Aleyhisselam tağut değildir. Neden? Çünkü insanları Allah'a kulluktan engellemedi İsa Aleyhisselam. Bana kulluk edin demedi. Allahı bırakın bana kulluk edin falan demedi. Ama e, sapkın insanlar İsa Aleyhisselam'a ibadet ettiler. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Yahudilerin ve Hristiyanların peygamberlerini aşırı derecede övdükleri gibi, e, göklere uçurdukları gibi siz de beni göklere uçurmayınız. Benim için yalnızca Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz diyor. Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın kuludur, bir kuldur. Ve Allah'ın da rasulüdür. Allah'ın rasulüdür derken, onun kulluk vasfını unutmamamız. Allah'ın kuludur derken de, onun rasullük vasfını unutmamamız bize emrediliyor. Hristiyanlar İsa'yı göklere uçurdu gibi de beni göklere uçurmayın buyuruyor. Bak şimdi. Bırakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamı. Ondan sonra asırlar sonra yaşamış, kendilerine veli denilen ne ödükleri bilinmeyen bazı insanların nasıl göklere uçurduk, uçurulduklarına bak. Diyor ki, kainatın yeganet, mutasarrıfı falanca hazretleri diyor. Allah nerede? Kainatın yeganet, mutasarrıfı şeyhin ise Allah nerede? Allah her an bir iştedir demiyor mu ayette? Her an bir yaratmadadır demiyor mu? Kainatta tasarruf eden senin şeyhin ise Allah onun kulu mu haşa? Bunlar hep aslında vahdedi vücut pisliğinin de beraberinde gelen, aynı lağımdan gelen akıntılardır. Bakın ne diyor onların şeylerinden biri. İbadet eden de benim, kendisine ibadet edilen de benim diyor. Vahdedi vücutçular bunu söylüyor. Yani her şey Allah diyorlar. Ben de Allah'ım, sen de Allah'sın, haşa. Her şey Allah'ın bir tecellisinden ibaret diyor yani hep. Allah'tan başka bir şey yok. Bunu söylüyorlar. Affedersin, tuvaletteki pislikte bu tarifin içine giriyor o zaman. Allah'ı tenzih ederiz. Halbuki Allah Azze ve Celle dağların, göklerin, yerin yaratılmış olduğunu, cinlerin, insanların yaratılmış olduğunu açıkça ayetlerinde beyan ediyor. Bunlar yaratılmıştır, vardır ve mevcuttur. Az önce okuduk bakın Zariyat 56. ayetinde. insanlar ve cinleri yarattım. Ne için? Bana kulluk etsinler diye diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki insanlar, cinler yaratılmıştır, vardır, mevcuttur. Ama inat ederek diyorlar ki hayır her şey Allah'tan ibarettir. Neuzubillah. Evet. Her ümmete mutlaka Rasul, elçi, peygamber gönderilmiştir her ümmete mutlaka göndermiştir. Bütün rasullerin getirdikleri din de birdir. O da tevhid dinidir. La ilahe illallah. Yani bütün peygamberler bu tevhide çağırmışlardır. Şeriatlarında farklılıklar olabilir. Ama tevhid, akidevi meseleler hep aynıdır. Akidede farklılık olmaz. Mesela Nuh Aleyhisselam döneminde şirk olan bir şey, bu dönemde işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine artık caizdir denilemez. Nasıl ki kabirlere tapmak, e, kabirlerde yatanların resimlerini yaparak e, onlara tazim etmek, Nuh Aleyhisselam döneminde e, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi için şirk ise bizim için de şirktir. Şirk değişmez. Tevhidi bozan şeyler değişmez. Tevhid değişmez. Ama fıkhi hükümler dediğimiz... Ahkam'a ait bazı hükümler şeriatlarda farklılık gösterebilir. Geçmiş ümmetlerde, geçmiş peygamberlerden birine haram kılınmış olan bir şey bizim ümmetimizde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a helal kılınmış olabilir. Ama tevhid değişmez. Allah'a ibadet ancak tağutu reddetmekle gerçekleşir. Bakara suresinin 256. ayeti bunu açıklıyor. Kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse, kopması mümkün olmayan sağlam kulpa tutunmuştur. Tağutu reddedip yani Allah'a kulluk etmenin önüne geçen engelleri reddedip Allah'a iman ederse. Yani Allah'a imanın gereğini yaparsa demektir bu. Yoksa günümüzün insanların anladığı şekilde işte ben Allah'a iman ediyorum deyip de bundan ibaret kendisini mümin zannedene göre bunu, bu sözün hiçbir anlamı yoktur bu ayet. Neden? Çünkü tağuta kullukla veya tağutu reddetmeden de e, bu manada Allah'a iman etmiş olabilir. Ama bizim iman yani Allah Azze ve Celle'nin e, tarif ettiği iman bu şekilde değil. Tasdikle beraber... Hem azalarla hem kalbiyle hem dil ile iki beraberinde getiren bir imandır. Allah Azze ve Celle'nin kullarından istediği iman. İşte ben namaz, namazın farz olduğuna iman ediyorum ama işte tembelliğimden kılmıyorum mu diyoruz. Allah bu imanı kabul etmiyor. Çünkü bu imanı Hristiyan da yerine getiriyor. Müslümanlara namaz farzdır diye onlar da iman ediyor bu manada. Ama bu imanın gereğini yapmakla bir Müslüman, bir Hristiyan'dan ayrılır işte. Evet, üzerinde İbn-i Nasud anh sözünde olduğu gibi, üzerinde Resulullah aleyhissalatü vesselamın, mührü bulunan vasiyetini görmek isteyen şu ayetleri okusun diyor. En'am suresindeki 151-153. ayetleri hakkında. Bu da e, bu ayetlerin ilk Müslümanlar katındaki değerini ortaya koyuyor. Bu ayetlerde Allah Azze ve Celle'nin 10 emri zikredilir. Allah'a ortak koşmanın yasaklanması da bunların en başında gelir. Nitekim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş olduğu Arap kavmi Allah'a ibadet eden bir kavimdi. Allah'a iman eden yani onun yaratıcı olduğuna. Allah'tan başka yaratıcı vardır demiyorlardı onlar. Yaratan Allah'tır diyorlardı. Rızık verenin Allah olduğunu kabul ediyorlardı. Öldüren, dirilten, kainatın idaresini elinde tutan Allah'tır diyorlardı ve ibadet ediyorlardı. İşte sorun buradaydı. Yaptıkları ibadette Allah Azze ve Celle'ye mitler, ortaklar koşuyorlardı. Hac ibadetinde, başka ibadetlerinde Allah Azze ve Celle'ye ortaklar koşuyorlardı. Dua ibadetinde Allah'a ortaklar koşuyorlardı. Namaz, Namaz da vardı onlarda. Mesela Ebu Zer radiyallahu anh diyor ki ben diyor Muhammed Aleyhisselatü iman etmeden önce şu kadar sene namaz kıldım diyor. İbrahim Aleyhise yani namazın olmadığı hiçbir din yok. Önceki ümmetler peygamberlerin hepsinde de namaz vardı. Ayetlerde vardır bu ifade zaten. Ee, Tabi bütün peygamberlerde yani e, dinlerin Allah'ın gönderdiği her dinde her şeriatta namaz vardır. Ayette de bu ifade edilmiştir. Ee, mesela bunları topluca zikretmek gerekirse akidelerini söyledik. Zaten o konudaki ayetleri daha önce defalarca zikrettiğimiz için mesela yerleri gökleri yaratan kimdir, kainatın tasarrufunu elinde tutan kimdir diye sorsan aziz ve cid, pek büyük olan Allah'tır derler diyor. Yani bu ayetler çok açık. Diğer taraftan onlar İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntıları üzerinde bulunduklarından ibadetlere dair de bazı unsurlar onlarda mevcuttu. Mecusiler, Yahudiler ve Arap alimleri, bilgeleri abdest almasını bilirlerdi. Hatta onlarda namaz da vardı dediğimiz gibi Ebu Zer radıyallahu anh. Resulullah'a gelmeden 3 sene önce namaz kılardı. Kendisi bunu ifade ediyor. Yahudi, Mecusi ve Araplarca kılınan namaz özellikle secde gibi saygı ifade eden fiillerden, dua ve zikirlerden oluşuyordu. Zekatı da biliyorlardı. Misafirleri ve yolcuları ağırlıyor. Zayıf ve düşkünlere yardım ediyor. Yoksullara sadaka veriyor. Sıla-i rahim yapıyor. Musibetlere uğrayanlara yardım ediyorlardı. E, bu işleri yapanları... Bu tür e, fiilleri yerine getirenleri övüyorlar. Bunları insanın kemal halinin ve saadetinin gereği sayıyorlardı. Bir şeref, bir fazlet sayıyorlardı. Hatice radıyallahu anh'a ilk vahiy indiği zaman Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a şöyle demişti: Bakın henüz e, Kur'an gelmemiş, vahiy gelmemiş, peygamberlik gelmemiş. Hatice radıyallahu nereden biliyordu o zamanlar Ne diyor? Allah'a yemin ederim ki o seni asla bırakıp rezil etmez. Çünkü sen akraba hakkını gözetirsin. Misafiri ağırlar, kimsesiz ve düşkün kimseleri kollar. Hakk'a destek olursun, mazlumlara destek olursun. Yani bunlar o toplumda demek ki fazilet olarak kabul edilen şeyler. Sen bunlar yerine getiren bir adamsın. Allah seni saptırmaz diyor. Hatice radıyallahu anha. Bu sözün bir benzerinde İbnü'd-Düğenne ve Ebubekir Sıddık Radiyallahu An arasında geçiyor. İbn-i e, aynı vasıfları belki Radiyallahu hakkında kullanıyor. E, bu vasıflarla övüyor. Fecirden başlayarak güneşin batışına kadar süren oruç ibadetini de biliyorlardı. Kureş cahiliye döneminde aşure orucunu tutmaktaydı. Mescitte itikafa çekilmeyi de bilirlerdi. Ömer Radiyallahu anh, cahiliye döneminde bir gece itikafta kalmayı adamış. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne yapması gerektiğine dair bilgi istemişti. Bu rivayeti hatırlıyorsunuz herhalde. As bin Vail, kölelerinden bazılarının azat edilmesini vasiyet etmişti. Köle azadını da, e, bu, bu da bir ibadettir. Allah için azat etmek. Bunu da yapıyorlardı. Hülasa, e, bu tür şeyleri biliyorlardı. E, Allah'ın beytini etme. Allah'ın nişanelerine ve haram aylara saygı gösterme gibi e, hususlar zaten çok açık. Kabe'nin işte perdedarlığını yapma, hacıları sulama işini e, üstlenme gibi vazifeler yine onların e, yaptıkları meşhur işlerdendi. E, e, rukyeler yaparlardı. Efsunlar, istazeler, yani muskalar yaparlardı. Bunlara şirk karıştırırlardı. Boğazdan yani zebih, zebih'a denilen boğazdan kesilen hayvanlar ve e, göğüsten boğazlama yani nahir, develer göğüslerinden boğazlanır malum. E, bu işlemleri biliyorlardı ve yapıyorlardı. Hayvanları boğarak ya da karnlarını yararak öldürmüyorlardı. Yani belli bir usul çerçevesinde yapıyorlardı bunu. Bu da dinden gelen bir usul. İbrahim Aleyhisselam'dan gelen. İşte yıldızlara tapmama, çok açık olanları hariç tabiatın inceliklerine dalmama konusunda da ataları İbrahim Aleyhisselam'ın dininin kalıntılar üzerinde bulunuyorlardı. Bilgi kaynağı olarak en çok önem verdikleri şeyler rüyalar ve kendilerinden önce gelen peygamberlerin haberleriydi. Zamanla işin içine kehanet, oklarla yapılan falcılık ve uğursuzluk inancı da girdi. Aslında onlar bunların dinden olmadığını biliyorlardı. Nitekim hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın ellerinde oklar olduğu halde yapılmış resmini gördüğünde Onlar çok iyi biliyorlar ki bu peygamberler asla ok falına bakmamışlardır diyor. Bu da bu hususu net bir şekilde ortaya koyuyor. İsmail oğulları yani o e, Mekke Arapları Amr bin Luhay'ın gelmesine kadar atalarının yolunda gidiyordular. Ancak o Amr bin Luhay onların dinini bozdu. Bu yaklaşık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilmesinden 700 yıl kadar önce olmuş. Onlar yeme, içme, giyinme, ziyafet, bayram, ölülerin gömülmesi, nikah, talak, iddet, yaz tutma, alışveriş ve diğer muameleler gibi her türlü davranışla ilgili uyulması gereken bir takım kurallara sahibidiler ve bunlara uyanları, uymayanları kınıyorlardı. Tabi sünnet olmak da var. Mesela kızlar, anneler, kız kardeşler gibi yakın akrabalarla evlenmeyi haram sayıyorlardı. Haksızlıklar karşısında almış oldukları bir takım önlem ve cezaları vardı. Kısas, diyet, kasame, bu tür hükümler, zina ve hırsızlık cezaları vardı. Ancak zamanla esaret, yağma ve zina yayılmış. Fasit nikahlar, riba gibi e, hak, bazı fasıklık ve haksızlıklar ortaya çıkmış. Faiz gibi. Riba ne? Riba faiz demek. İşte onlar bu haldeyken e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gönderiliyor. Evet, onları ibadette Allah Azze ve Celle'yi birlemeye çağırıyor. Yani ibadeti bilen, ibadet eden bir topluma ibadetlerinizi yalnızca Allah'a yapın de demekle emir olunmuştu. Mütekim zaman içerisinde e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhid temelleri üzerine kurduğu bu şeriat aynı müşrik Araplarda olduğu gibi tahrifatlara uğramış bir kısım insanlar Medet-i Abdülkadir diyor, şefaat-i Resulullah diyor. İbadetlerine bir takım bid'atlar karıştırıyor. Rabıtalar yapıyor. Rabıta dediğimiz şey burada tasavvufçuların Hicri 8. asırda uyduruluklar şekliyle şeyhinin karşısında düşünüp onun alnından senin alnına bir nur geldiğini düşünmesi, tam bir disiplin içerisinde oturup abdestli bir halde kıbleye yönelerek oturması, diz çökerek e, ve bunları düşünmesi. Dinde olmayan bir ibadet koymalar yani bu şekilde. Ve daha başka pek çok bidatleri e, bu manada zikredebiliriz. Dine yapılan tarifleri. İşte bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam din garip başladı tekrar garip hale dönecektir buyuruyor. Nasıl ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ibadet etmelerine rağmen ibadetlerine şirk koşan insanlar arasında bir yabancı gibi uzak diyardan gelen bir yabancı gibi tek kalmışsa kendisine iman edenler azınlıkta bulunuyorsa işte bu dinde bu hale gelecek diyor. O dönemde gariplere müjdeler olsun buyuruyor. Bu müjde ile bu yollarında asla şüpheye, şaşkınlığa düşmemelerini, sebat etmelerini, eninde sonunda iman edenlerin ve imanlarına zulüm bulaştırmayanların Allah'ın e, nusretine, yardımına e, ve cennet müjdesine kavuşacaklarını telkin ederek de bulunuyor işte. Ahir zamandaki ümmetine. Ve şunu da söylüyor. ''Benim kardeşlerim benden sonra gelecek olanlardır.'' diyor. Onlar ki ellerinde böyle e, dinlerini yaşamak için ellerinde avuçlarında kor tutmuş gibi olmasına rağmen bunda sebat edecekler. Onların her birine elli kişinin necri vardır diyor. Sahabeler soruyor ey Allah'ın Resulü bizden elli kişi mi onlardan elli kişi mi? Yani elli sahabenin necri mi yoksa sahabeden olmayan elli kişinin necri mi? Bilakis hayır sizden elli kişinin necri onlara vardır diyor. Allah Azze ve Celle işte... Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada. Kardeşlerim diyerek övdüğü o kimselerden eylesin bizleri. Onların arasına katılsın. Evet. İsra suresinde 18 hususu belirten muhkem ayetler vardır. Bunlar İsra suresinin 22. ayetinde Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Sonra kınanmış ve kendi başına bırakılmış olursun ayetiyle başlar. Ve sakın Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın ayetiyle son bulur. 39. ayetiyle. Bu ayetlerde zikredilen hususların Allah katında ne kadar önemli olduklarını yine İsra suresinin 39. ayetinde Allah ifade ediyor. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Nisa suresinin 36. ayetinde Allah Azze ve Celle bizlere 10 emrini bildirmiş ve bunlara ilk olarak Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın emriyle başlamıştır. Bu da tevhid ve şirk kavramlarına dikkat edilmesinin ne kadar gerekli olduğunu bildiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefatından önce ümmetine Allah'a hiçbir şey ortak koşmamalarını ve yalnız O'na ibadet etmelerini vasiyet etmiştir. Evet. Allah'ı birlemek, O'na ortak koşmamak Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Muaz hadisinde böyle geçiyordu. Kulların da Allah üzerindeki hakkı eğer şey koşmazlarsa, yalnız Allah'a ibadeti gerçekleştirirlerse kullarına azap etmemesidir. Burada bir maslahat gereği olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'in Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların da Allah üzerindeki hakkı Hazreti Şerif'inde belirtildiği üzere gizlemesini emrediyor. Bir maslahat gereği olarak. Yani herkese söyleme diyor. Demek ki maslahat için bazı şeylerde bazı uygulamalarda bulunabilir. İslam'ın menfaati söz konusu olduğunda bazı konularda ilmin gizlenmesi caiz olabilir. Bu hadisten bu delalet var. Müslümanları hoşlarına gidecek hususlarda müjdelemek müstahaptır. Yani imanlarının gereği olarak dinlerinin gereği olarak Allah'ın geniş rahmetine güvenip salih amel işlemede gevşeklik göstermekten endişe duymak gerekir. Böyle bir belaya düşmekten Allah'a sınmak gerekir. Allah'ın rahmetine yönelik sıfatlarını, bağışlayıcılığına yönelik sıfatlarını, isimlerini biz geçmişte işlediğimiz günahlar hakkında düşünerek Allah'tan ümit var olmalıyız. Gelecekte işleyebileceğimiz günahlar hakkında da Allah Azze ve Celle'nin intikam alan, cebbar olan isim ve sıfatlarından endişe duymalıyız ki günahlara yer tenmeyelim. Allah dilerse bağışlar, dilerse bağışlamaz, azaba sokar. Biz bunları bilemiyoruz. Geçmişteki günahlarımızı düşünerek Allah gafurdur, rahimdir deriz. Ama işleyeceğimiz günahlar için Allah nasılsa gafurdur, rahimdir Bağışlayıcıdır, merhametlidir diyerek günahlara dalamayız. İşte ümit ile korkuyu ancak böyle dengeler bir Müslüman. Geçmişte işlediklerine Allah'tan rahmetini, merhametini umacaksın. Allah'ım bağışla bunları diyeceksin. Ama gelecektekilerden de korkacaksın. Ya Rabbi bizleri ileride sana isyan edecek durumlardan koru. Muhafaza et. Düşürme bizi günahlara. Günahları bize sevdirme. Sevdiğin amelleri bize sevdir, sevmediğin şeylerden de bizi nefret ettir dememiz lazım. Bir şeyin cevabını bilmeyen bir kimsenin Allah ve Resulü daha iyi bilir demesi İslam adabındandır. Muaz bin Cebel hadisinde olduğu gibi. Ehil kimselere Diğerlerinden ayrı olarak özel bilgi vermeye, ilim tahsis etmeye ve bazı konularda ihtisas sahibi kimseler yetiştirmeye izin verilmiştir. Yani ilme ehil olanlara özel dersler vermek caizdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadiste Muaz bin Cebel radiyallahu anh'a herkese söyleme dediği bir şeyi öğretiyor bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği merkebe başkasını da bindirmesi onun Tevazu'daki kemalini gösterir. Ee, bu aynı zamanda bir hayvana iki kişinin binebileceğini, bunun caiz olduğunu gösteriyor. Muaz bin Cebel radiyallahu anh'ın Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın yanında önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. Tevhidin tam anlaşılmasının da İslam akidesinde yerini ne kadar büyük, ne kadar önemli olduğu bu ayet ve hadislerden anlaşılıyor. Bugünlük inşallah bu kadarla yetinelim. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Ve la ilahe illa ente vahdek. Ve estağfiruke ve tuğbileyke. Amin ecmain.